أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ve ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Evet, bu haftaki dersimizde geçen haftadan kalan ikinci e, kısmın, on haftanın ikinci kısmı olan halk dilinde hadis dolaşan sözlerle ilgili edebiyattan bahsedeceğiz. Bununla ilgili literatür e, ve devamında da Ajluni'nin e, keşif Hava isimli eserinden bahsedip e, sadece birkaç tane hadis okuyup. Daha sonra inşallah 12. haftanın dersine devam edeceğiz. Evet hepinizin malumu ki e, halk arasında e, hadis adıyla dolaşan e, gerek dillerde gerekse insanların zihinlerinde olan e, ya da takvim yapraklarında yani diyanetin dışında olan bazı takvim yapraklarında yer alan pek çok rivayete, pek çok hadise daha doğrusu hadis diye olan sözlere, sözlere karşılaşıyorsunuz. Özellikle insanların bilgisinde yani dağarcığında olan hadisleri öğrenmek istediğiniz zaman istersen şöyle bir sorun. Bakarsınız ki o hadis diye bilinen pek çok sözün ya da bir kısım sözlerin en azından hikmetli sözlerden olduğunu ya da hadis olmamakla beraber yani Hazreti Peygamber'e izafe edilmemekle beraber Başka şahıslara ya da kişilere ait olabileceğini açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Tabii bu nihayetinde bu bir eğitim öğretimle alakalı bir konu ve daha ziyade de gerek camide sunulan dersler ya da vaazlar ya da çerçevesinde olsun gerekse cami dışındaki ya da okul dışındaki eğitim öğretim meseleselerinde ya da takım cemaatlerde, tarikatlarda ya da grupların kendiler alanındaki e, bilgi kaynakları içerisinde yer alan e, ve rivayet adıyla ya da hadis diye ortaya çıkartılan e, sözlerden derlendiği hepimizin malumudur. Bundan dolayı özellikle e, ilahiyat alanında e, tahsil gören e, öğrencilerin mutlaka mutlaka bilmesi gereken olmazsa olmaz e, bilgiler içerisinde yer alması gereken bir literatürden bahsedeceğiz. Bu literatürün genel adı ve halk diliminde hadis diye dolaşan sözlerle ilgili edebiyattır. Şimdi bu konuyla ilgili bazı ön bilgileri vermeye çalışalım. Tabii bu zikredeceğimiz, kaydedeceğimiz kitapların ya da kaynakların hemen hemen çoğuna belki mutlalığı olmayabilirsiniz. Ya da bir kısmına karşılaşmayabilirsiniz. Ama en azından kaynak itibariyle hangi tür eserler yazılmıştır, kimler mi, hangi tür işlerle uğraşmıştır, bu konuda en azından teorik o açıdan bir fikir sahibi olmanıza fayda var. İşin pratik noktasına baktığınız zaman da sizin istifadenizle sunulabilecek ve en kolay bulunabilecek, belki rahatlıkla şu ifade edilebilir, size tavsiye edeceğiniz birkaç kaynak var, mutlaka her ilahiyatçının evinde bulunması gereken, gerekli e, kitap olarak gerekse pdf olarak e, kaynaklar var ki o kaynaklardan e, mutlaka istifade etmeniz gerekiyor, faydalanmanız gerekiyor. Bir de e, gerek akademi dünyasında gerekse e, okunmuş kesim içerisinde e, hadislerin kaynak olarak gösterildiği ama esasında bir hadis kaynağı olmayan sadece başvuru kaynağı olmakla beraber, daha doğrusu yol gösterecek Fihlis niteliğinde olan bazı kitaplardan da örnekleri vereceğiz. Evet, Halk derinde darb mesel cinsinden dolaşıp duran birçok söz vardır. Bunlar içinde hadis diye bilinenler çoğunluğu teşkil eder. Oysa pek tabidir ki bu sözlerden hadis olanların sıhhat dereceleri hiçbir zaman aynı değildir. Bir kısmı da hadis diye uydurulmuş sözlerden ibarettir. Bazıları ise eski kültürlere aittir. Yani <gülüyor> halkın dilinde dolaşan e, sözler içerisinde uydurma hadisleri vardır ama aynı zamanda da sadece uydurma hadislerde eski kültürlere ait olan e, ya da hikmetli diyeceğimiz e, bir takım sözlerde söz konusu olabilir. Bu sözler içerisinde tabiplerin e, yani doktorların e, sözleri bulunmakta, e, filozofların sözleri bulunmakta ya da hakim olan e, bazı hikmeti e, sahibi insanların sözlerde yaramaktadır ki kısa ve net e, sözlerden oluşmaktadır. Bu karmaşık malzemenin tek tek gerçek durumlarını tespit etmek, kaynaklarını göstermek, tarih çalışmalarının özel bir şubesini oluşturan faydası büyük bir mesai koludur. Dillerde dolaşan sözlerin bir kısmının metin tetkikleri yapılmamış tarihi eserlerden, bir kısmının da vaiz, mutasavvuf ve tarihçi gibi meslek sahibi kişilerin sözlerinden kaynaklanmış olduğu açıktır. Böylesine değişik kaynaklı sözlerin kötü niyetli kişilerce hadis, hadis diye özel olarak kullandıklar da bir gerçektir. Hadis edebiyatı tarihi içerisinde en meşhur ve muteber örneğine Hicri 9. asır başlarında kavuşan bu neviin henüz Türkçe'de bir örneği bulunmamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma var. O da şu, özellikle Nihat Daldın ve Yunus Macit tarafından tınak içerisinde kültürümüzü şekillendiren hadisler adıyla yapılmış olan çalışma ki 1992 senesinde Samsun'da yapılmıştır. Keşfil kafadan özetlenerek hazırlanmış olup ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir denilmiştir. Sünnete yönelik tehlikeleri, bertaraf edici her çeşit ilmi mesai, akıllara durgunluk verecek ciddiyet ve boyutlarda gerçekleştirmiş bulunan İslam alimleri bu konuya da eğilmişler. Nitekim Es-Sahavi kendisini bu türden bir eser yazmaya sevk eden gerçek sebebin nereden alındığı bilinmeyen, yalan ve bühtan olmak ihtimali bulunan bir takım sözlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilmesi, şeklinde olduğunu söylemektedir. Yani kendisine bu tür çalışmaya sevk eden gerekçenin e, nereden aldığı bilinmeyen, yalan ve mühten olmak ihtimali bulunan bir takım sözlerin Hazreti Peygamber'e izafe edilmesi şeklinde olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu tür eserlerin az, ana gayesi halk dilinde dolaşan, halkın arasında yaygın olan e, bir takım sözlerin derlerin toplanması, bir yere getirilmesi ve bunların kaynağını göstermek şeklinde bir mesai türü olarak karşımıza çıkmıştır hadis edebiyatı içinde mevzu hadislerle ilgili çalışmaların bir uzantısı gibi de düşünülebilecek olan bahis konusu imni mahsuller ki bu mevzu hadislerle ilgili edebiyatı daha sonraki hafta inşallah göreceğiz ilk örneğini Bedrettin Ezzel Kişi'nin Vefat Tarihi 794 Et-Tezkira fil hadisil Müştehirası Müştehira. Tekrar e, sık sık bu isimlerden bahsedelim ki e, en azından hiç olmazsa e, beynimize yeresin. Demek ki birincisi Zerkeşi'nin ki vefat tarihi Hicri 794 Et-Tezkira hadis Müştehira Daha sonra İbn Hacer El-Askalani'nin ki İbn Hacer El-Askalani Buhari'nin aynı zamanda şariflerindendir. Fethül Bari isimli eserinde e, müerlefidir. Başka Lisani Mevzan isimli eserleri vardır ve değişik e, her alanda hanıma her alandaki âlim doğru kadısalanlıdır. Eserleri bulunan Tesviv-i Tesvir gibi tabakat türü eserleri bulunan el i̇salahül sahabe, sahabe gibi Sahabe biyografilerine dair eserleri bulunan e, bir alim. Vefat tarihi 852. Onun El-Ali'il Mansura fi'l-Hadis'il Meşhura. Yine bu da halk arasında dolaşan Halk arasında dolaşan e, rivayetlerin e, durumu tespit etmek çalışmalardandır daha sonra işte es su var esü et tür müira fila hadisin müştehirası sahabinin el kasül Hasenene fi beyani yani kesir Min hadisin müştehira al elsini zaten isminden anlaşır elma kas Hasne be yani kesirrim Minel hadisin müştehir yani Şöhrt olan halk dilinde, insanların dilinde dönüp dolaşan ve hadislerden e, pek çoğunun e, durumu izaha yönelik çalışmalardandır bu eserin i̇bn Deyba Deyba Şeybani'ye ait olan Temyüzü Tayyip minel habis yeduru ala elsine, ala elsine minel hadis atlı muhtasarı ve Muhammed bin Ahmet el Halili'nin teshirü subül teshirü subül ila keşfil ve keşful iktibas amma dare hadis beyen ennas yani insanlar arasında dönüp dolaşanlara e, yönelik e, bir e, literatür teşkil etmektedir. Ve nihayet İsmail bin Muhammed el Acrümî'nin Keşful Kafa ve Muzîd el İbâs Ammeştehra min Hadis ala Eset el Nas isimli eserleri bu vadide İslam ulemasının değerli mesaileri olarak yazma ve basma neşir olarak müsallarıyla kültür mirasımız arasındaki yerlerini almıştır. Dolayısıyla bu noktada yani sehaviden başlayacak olursak, şey, Zerkeşi'den e, ajuniye gelinceye kadar belli başlı bu tür eserler e, halk arasında halkın dilinde hadis diye dolaşan e, tabi hadis diye dolaşan derken e, içerisinde hadis de var hadis olmayan da var. Bir başka ifadeyle halk arasında dönüp dolaşan, şöhrete kavuşmuş olan rivayetler içerisinde hangisinin Hazreti Peygamber'e ait, hangisinin değil, bunların kaynaklarını gösteren ve bunlarla ilgili çalışmanın yapılıp derlerinin toplandığı, bir araya getirildiği bir literatüründe literatür hakkında da bilgimizin olması gerekiyor. Demek ki şöyle bir hatırlayacak olsa, Zerkeşi'nin Etteskirafirli hadisinin müştehirası, İbni Hacı El Azgalar'ın el sonrası, ee, yine suyeti'nin Ebtürel'ün müntessirası Sehavi'nin mekazdülü hasenesi i̇bn Deyba'nın e, Temyüzü tayibi, kısadıyla adıyla e, Halili'nin Teshiri Sülülü kısa adıyla söylüyorum e, ve nihayetinde Keşfül Hafa'da e, Keşfül Hafa ve Müzehül İlbas Ammeştehera Minel Hadis Ala El er Serifil isimli eserleri e, bu e, çerçevede hazırlanmış ve meydana getirmiş olan eserler arasında yer alıyor. Yani bu tür eserlere müracaat ederken Mesela e, halk arasında meşhur olan dolaşan ama hadis olup olmadığı noktasında hadis olup olmadığı noktasında bir tereddüt hasıl olduğu zaman e, kısaca başvurabileceğiniz e, bu tür eserlerdir ki bunlar bu konuda epeyse e, faydası olacaktır. Evet sizde e, bu eserlerin kısa adıyla bilmenize herhangi bir sakınca yok tabi. Zaten daha ziyade kısa de olan kısımları e, daha fazla yaygınır. Mesela, şimdi herkesin et-teskira demildiği zaman tabii belki e, yanlış anlaşılabilir. Et-teskira filah hadisin müştehirası. Bu nihayetinde çok kısadır. Süüty'nin et et-türel-i denildiği zaman anlaşılır. Sehabin el makasul hasenesi hakeza. Yine temyuzu ül tayyip denildiği zaman zaten belli. Yani pisliği, temiz olanı pis olandan ayırmak anlamında. Nerede? Halk dolaşan, dönüp dolaşan rivayetler içerisinde hadislerin ayıklanması anlamına geliyor. Ee, yine Halilin Teshili Sübül isim eseri de bu şekilde ifade edebilirsiniz ya da aklınıza kalabilir. Ee, ve nihayetin Acrülü'nün Keşfülü Kafası ki en yaygın ve olan e, ismi de budur. Evet, Acrülü ve Keşfülü Kafa hakkında e, da kısa bilgi verelim. İsmail bin Muhammed el-Acruni ki Acruni'da 1087 yılında dünyaya gelmişti. Kur'an okumayı öğrenmekle başlayan tahsilini Şam'da fıkıh, hadis, sefsiri ve Arapça öğrenimi takip etmiş. Şam'da birçok hocadan ders almış. 1119'da Anadolu'ya geçmiş ve sonra tekrar Şam'a dönerek ömrünün ders geçirmiştir. Şam'da 1132 senesinde befaat etmiştir. Şu andaki yeri yani Acruni bölgesi şey itibariyle Ürdün'de almaktadır. Evet, Kevşer Kafa, El Ajluni'nin birçok eseri içinde Kevşer Kafa bugün en yaygın olanıdır. Tabi en yaygın olması bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken yani halk arasında meşhur olarak dolaşan rivayetlerin hangisinin hadis, hangisinin hadis değil ya da kim ait olup olmadığını derre kitap olmakla beraber. Maalesef gerek akademi dünyasında, gerekse diğer alanlarda çalışan insanların pek çoğunun keşfurl kafa'yı bir hadis kaynağı olarak, hadis eser olarak sunduğunu, hatta sahih rivayetlerin dahi oradan derleip topladığını bir araya getirdiğine şahit olmaktayız ki sakın siz de böyle bir hataya düşmeyesiniz. Keşfurl kafa bir hadis kitabı değil sadece halk arasında meşhur olmuş rivayetlerin yerini gösteren yerini gösteren bir derleme tür bir kitaptır. Ama oldukça önemli bir kitaptır. En azından onun hadisi olup olmadığını, hangi tür kaynakları geçip geçmediğini görme açısından pratik bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Müellif dillerde dolaşan sözler konusundaki özellikle sözler ifadesini kullanıyoruz. Mevcut birçok eserden her birinin bir başkasında bulunmayan özelliklere sahip olduğunu tespit etmiş ve konuya ait eserlerin özelliklerini bir araya toplamak için keşf Hafa isimli eseri yazmıştır. Eser temelde, özellikle şunun altını çizin, temelde, şimdi dayanak noktası var, el makasul Hasene'ye dayanmaktadır. Yani, Sekhavinin el makasul Hasene isimli eserine dayanmıştır. Ancak ondaki, fazla bir önem arz etmeyen uzun senet nakillerini kısaltmış, hadisi kitabına almış olan müellif ve sahabi ravi işaret etmekte sadece sahabi ravi işaret etmiştir. i̇bn Hacer'in elle alin mansurası gibi muteber kaynaklardaki bilgilerde eklemeyi ihmal etmemiştir. Şimdi keşfil kafayı okurken şu tür ifadelere rastlarsanız bunlar hangi anlama geliyor? Bununla ilgili şu kısa bilgiyi verelim. Mesela, kalef Ali sözü e, geçmişse, Kalef-i işte, Müellif'in adını zikretmeksizin e, ya da işte, bazı müellifi zikreder, eserin adını zikretmezse bunlar hangi anlama geliyor? Kalef-i e, e, Lali denildiği zaman orada İbn Hacer'in El-Lali-Mensura isimli eserine. E, El-Makasur-i Hasene, kalef Asıl, mesela kalef Asıl dedi. Demek ki burada asıl denilen şey, yani bu, bu kitabın, yani Acluni, bu kitabını neye dayandırmıştır? Yani temelde esas aldığı rivayetler dayanak noktası, yani e, alfabetik olarak sıraladığı rivayetlerin e, çekip çıkardığı yer, esasında asıl dediği El-Makasdül Haseme, size dayanmaktadır, Sehavi'nin. Kalef-i Temyiz denildiği zaman, yukarıda belirttiğimiz gibi, İbn-i temiz Temyiz kalef ettüres Suyuti'nin ettüresü muntassırasına Rabahu Ebu Nuaym sözüyle de Ebu Nuaym'ın kemmetül evliyasına <Sessizlik> Rabahu Beyhaki şimdi Beyhaki'den önce eee Beyhaki'nin şunları var ve bizden fazla da eser var. Dolayısıyla bunların hangisi olduğunu görme açısından da bilmek için bunu bunun Şuabul İman. Eş'hab diye geçer. Kale Nijm, burada Nijm -Necm ifadesi e, Necmettin, burada Meralfil e, isminin e, başına işaret ediyor, adasını lekbabına. Necmettin El Gazi'nin Kanu Mayyosen Mine e, Akbar isimli eserine Kale Kari, Kale Ali El Kari esasında ama Kale Kari denildiği zaman da bu Ali El Kari'nin mevzuatına işaret etmedi. Bir de Kale Es Sagani. Sözüyle Muhammed El-Sagani'nin mevzuatına işaret etmiştir. Bunların dışında kalanlar ise tam isim olarak da açıklanmaktadır. İki cilt halinde matlu olan kitap, e, 3281 sözü incelemektedir. Rakamlardan sonra sözleri parantez içerisinde alfabetik olarak tetkike tabi tutmaktadır. Hadis kelimesi kullanılmamıştır. Orada zikredilen rivayetler, kısımlar. E, Oldukça zaten kısa verir bilgileri. En fazla iki satır. E, halk arasında meşhur olan rivayetlerden sadece iki satır, en fazla iki satırlık verebiliyor. E, bunları alfabetik olarak, yani ilk kelimesinin iki, e, harflerine göre e, alfabetik olarak sıralamıştır. Yalnız zaman zaman e, alfabetik tertibe pek fazla rivayet edilmediği zaman zaman görülüyor. Dolayısıyla siz onları istifade ederken öncesini ve sonrasını da bakmayı ihmal etmeyin. bir tertip dikkatli olmadığı için bazen aralama sözü bulunması gerektiği yerin biraz önünde veya arkasında bulmak mümkündür. Acreuni sahabinin fi diye yaptığı atıflarını tekad deme fi şeklinde açıkça vermeyi tercih etmiştir. Kitabın sonunda el asıda olduğu gibi sözlerin konularına göre bir fihrisi yer almaktadır. Bu fihristen önce bir de hatime yazısı görünmektedir. El-Ajluni hadis olmayan sözlere, lese bir hadisin ifadesini işaret eder. Onun bundan maksadı o sözün hikmetli sözler kabiliğinden olduğunu veya sahabi kabilin ya da bir alimin söz olduğunu bildirmektedir. Evet, ana hatlarıyla Ajluni ve e, Ajluni Keşf-ı Havaz bilgiler e, bunlardan ibaret. Daha ziyade bu e, Eseri ne kadar çok yani sıktıkla kullanırsanız ondan büyük oranda istifade edebilirsiniz. Evet şimdi e, kitabın pdf'si olarak e, ekranda görü görülen e, resmi kitabın PDF'sini alınmıştır. Keşfülü kafa ve müziğülü İlbas. -il -il Al minelahadis ala elsinetin naz. Kitabın tam adı bu. Ama kısa adı keşfil hafa demediği zaman zaten en fazla yaygın olan isim de yani halk arasında daha doğrusu akademi dünyasında da alimler arasında keşfil hafa demediği zaman ilk akla giren de genellikle budur. Tehlif el-Müfessir <gülüyor> el-Muhadis İsmail bin Muhammed el-Ajluni el-Cerrahi 162 senesinde vefa etmiş. E, toplam iki ciltten ibarettir. Şu anda elimizdeki yani ekranda gördüğünüz e, rakam sadece birinin ciltini gösteriyor. Şimdi burada bir e, Mukaddimet-ül Muhakkik tahkik edenin bir yazısı var. E, kimmiş e, tahkik eden kişi? E, Şeyh Yusuf bin Mahmud Hac Ahmet isimli bir kişi. E, bu, e, kitabı, e, bu kitabı bu kitabı tahric etmiş. E, gerek, e, rivayetlerin Kaynaklarının başka kaynaklarının bir icabını da göstermiştir. Dolayısıyla şimdi burada mukaddimetün muhakkik kısmında da tahkik eden yani neşeden kişinin bir mukaddimesi yer almakta. Burada gördüğünüz gibi tarihine yani halat arasında meşhur olan civayetlerin e, derlerin toplamında bir araya getirildiği bir literatür bilgisinde burada kısaca verilmiş. İsterseniz şöyle bir okuyalım. Etteskiraf ile hadisin müştehira ibadetli Muhammed bin Abd Abdül kronolojik olarak vermiştir. Eee Et-Turu'l Muteserrafil Ahadis'in müştehara Abdurrahman Es-Suuti el Makasidü'l Hasene fi beyan kesirinden hadis-i müştehara ala'l esne Muhammed bin Muhammed bin Abdurrahman Es-Sakavi Temyizü't tayyib min'l habiis en azından bunları kasıtlı olarak okuyorum ki yukarıda edilmiş olanları gördük. Burada da bizet Arapçalarından görme suretiyle gözün aşanları da aynı zamanda kazanılmış olsun. Temyüzü Tayib min al-Hadis fima yaduru ala el-lisani'n nas min al-hadis. Abdurrahman min Ali bin el-Bedî eş-Şeybani. El-Bedzül Menîs fi qarîb al-hadîs Nezîr. <gülüyor> Ee, Abdülrahab bin Ahmet Eşşarani'nin e, bir başka eser Teshilü Sebil İlahi Keşfil İltibas Amma Dare Minel Hadis beynen Naz insanlar Arasında Dönüp Dolaşan e, rivayetlerin e, tercihi noktası tespiti noktasında Muhammed bin Ahmet El Halili'nin bir eseri Kıtkan Ma Yahsunu Minel Hadis Ettaire al Elsin, Sin Muhammed bin Muhammed El Ezzin'in eseri Esnelmet diğer bir başka eser Esnelmetarifi hadis-i muhtelifet-i meratib yine Beyruti'nin ve e, dokuzuncu eserde Keşfil-kafa olarak da isimlerini zikretmiştir evet burada ne yapılması kiretine dair ya da kitap okunurken nerede dikkat edilmesi gerektiğine dair bazı uyarılar da yalanmaktadır Bu da mukaddimiyalifin mukaddemesi. Burada hangi amaçla, hangi gerekçeyle bu tür, bu kitabı terfi ettiğini, derley topladığını bahsediyor, topladığından bahsediyor. Ve şurada mesela bakınız, biraz önce okumuş olduğumuz, yani okuyacağı zikazetme mahiyetini daha doğrusu hatırlatma mahiyetine bazı bilgiler veriyor. Wa Ve lem enni hayse aqulu ilki eğer ben şöyle desem. Qale fil tilal dersem diyor evzekere hafiha. Fel murad bihi kitabul hafız el, el askalani el mezkur. Wa hayse aqulu qale fil asıl eğer asıl dersem qale e, işte aslında şöyle dedi dersem diyor ya da fil maksit dersem işte bunun maksat eee el-maqasid al قال في التمييز فمرادي الكتاب المسمى بالتمييز الطيب حيث اقول قال في الترير فمرادي ضمن مقصد بت اثر المنسوب الى حديث المشهوره سريتي نعيم في, أبو في الشيخان şimdi lütfen sıralara dikkat edelim Hemen hemen e, çoğunu zaten Şeyhan denildiği zaman o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Hemen akla gelen yani hadiste Şeyhan denilince Buhari ve Müslim yani Buhari ve Müslim'in eserleri akla gelmektedir. Ya da ittefaka, ittefaka aleyhi ifadesi geçince yine Buhari ve Müslim. Ya da müttefakun aleyh ifadesi geçerse bundan yine maksat. Fel muradu ennehu Şeyh el hadis Buhari ve Müslim ve imkanı fi ahadihim hadiş şayet olmazsa bir tanesi olursa rivahu <gülüyor> el-Buhari, el, el Ya bunlardan bir tanesi olursa o zaman Buhari ya da Müslim derim diyor. Bundan maksat da yani eee el-Buhari denildiği zaman buradan anlaşılan el-Camiu's-Sağit'tir. Ya da rivahu Müslim denildiği zaman da buradan anlaşılması gereken nedir? E, el-Camiu's-Sağit'tir. Yine ve hasaqul rivahu Ahmed dediğim zaman diyor çünkü Ahmed bin Hanbel'in birden fazla eseri var. Yine buradan kasıt da فَالْمُرَادُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ رَوَاهُ Beyhaki dersem فَالْمُرَادُ fi şuab. yani şuabul İman isimli eserden e, es eseri kastettim diyor şimdi mesela el الْاَرْبَا denildiği zaman buradan ne anlaşılır burada da zaten hadis ıslahına yaygın olan odur erba denildiği zaman e, burada dört sünnen Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbni Mace'nin فِي سُنَنِهِ sünnenler arkada gelir diyor. Ravahu malum kutubi sitte. Eğer ravahu 5 din zamanda farklı. Tel ve Şeyhanetil kutubi sitte. Ve kaza minhum Yani sadece bunlardan bir tanesi olduğu zaman diyor zaten aç ismi zikrederim. Ve en zaman işte necmet eee çok fel Murder Şeyh ve müşayikin alâma Muhammed Ejmeptin el Gazinin, ta, fi kitabı'ı, elımsıma, itkan mı ya mı yaşının el qari'ı yani kâl el qari, zaman, burada sakınla ki, bunu okuyucu falan, bu da buna benzer bir takım ifadelerle karıştırılmasın. Fel Murderı bili, el Ali el qari. Fî kitâbî el-mevzuat, el-müsemmâ bil-esrâ, ki onu göreceğiz zaten, el-esrâr-ül-merfû'a fî l-akhbârî el eseri. Yaygın olan isim el-mevzuat, fakat ismi el-esrâr-ül-merfû'a fî mevzuat isimli eseridir ki ve hî ve kübrâ ve gâd-i megalet-i mevdua. Vahiy sözü, "Birisi, Allah'ın bir dediğim zaman diyor Bu, Allah'ın bir tanrısıdır. Bu, Allah'ın bir tanrısıdır. Bu, Allah'ın bir eserin olduğunu belirtiyor evet burada da Allah'ın bir tanrısıdır. Bu, Ve sonra da yine e, alfabetik sıraya göre bunları tertip ettiğini söylüyor. Daha kolay anlaşılmış. Yani Müracaat edenler, e, edenler için daha kolay olması için alfabetik sıraya koyduğunu belirtmiş oluyor. Evet ana hatlarıyla e, bunlar hakkında verilecek bir bilgi e, genelde bunlardan ibaret. Ama dediğim gibi bundan en e, geniş oranda, en iyi oranda istifade edilmek için bunu sık sık e, kullanmak gerekiyor. Yönteminden bahsedelim. Şimdi e, yönteminden bahsedip bir iki hadis hakkında e, bilgi vereceğiz. Şimdi biliyor Şimdi e, harfül hemze. Daha sonra agabetik olarak elipteşti diye e, devam ediyor. Mesela şimdi burada innemal amal. Halk arasında meşhur. Şimdi Halk arasında meşhur denildiği zaman sakın olay ki bazı e, kişilerin aklına şöyle bir şey geliyor. Halk arasında meşhur rivayetler denildiği zaman sanki bunlar içerisinde sahih değil ve sahih olmayanlar gibi bir şey akla gelebiliyor. E, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Bir şeyin meşhur olması e, uydurma ya da zayıf olduğu anlamına ya da asılsız olduğu anlamına gelmez. Onun için tabi e, teberrüken, e, rivayeti e, hemen hemen derleme tür eserlerde genellikle, genellikle İnnemel Amal Bin Niyat hadisi e, hangi tasnif sistemine göre tasnif edilirse edilsin mutlaka en başta bu rivayet ameller, niyetlere göre hadisi zikredilir. Nitekim e, Acnuni'de e, Keşf-ül Hafa eserinde İnnemel Bin Niyat hadisini e, bu şekilde e, en başta zikredilmiştir. Kalpte hepiniz biliyorsunuz ama tekrar bir okuyalım. Bize biz de teberüke okuyalım. İnnel amale bi'nniyat. Ameller niyetlere göredir. Minallikulli imri'in menseba her kişinin e, niyetine göre e, durumu değişir. Hemen hicretuhu ila Allah ve Resulühu. Kimin hicreti Allah ve Resulü'ne ise fe hicretuhu Allah ve Resulü'ye. Yani eee Allah ve Resulü için hicret eden kişinin hicreti de ona göredir. O mekanet yani ila dünya sibu İmran'tan gel her kimde bir dünyalık elde etmek. Bakınız yani sadece zamanımızla alakalı bir mesele değil. Hazreti Peygamber zamanında da o göç yolunda yani o hicret yolunda o o kalabalıklar arasında yani muhacirler arasında da farklı niyetlere sahip olan insanlar vardır. Ama dışarıdan bakıldığı zaman da bunlar içerisinde eee işte kimisi evlenmek maksadıyla yani nikahlanmak maksadıyla hicret edenler vardır ya da e, ila dünya yusibuha ya da bir dünyalık elde etmek maksadıyla e, göç olarak ya da hicret e, görüntüsü altında e, devam edenler de olduğu açıkçası zaten belirtiyor ve men kânet hicretu ila dünya yusibuha evi imraten yankehuha Dolayısıyla o kişinin de ya da onların da hicreti nedir? Neyi hicret ediyorsa, yani zihin dünyasında, aklında, kafasında neyi hicret etmişse odur. Dolayısıyla bir ayrım söz konusu. Nihayetinde bunun özlü sözü şu, ameller niyetlere göredir. Yani siz dışarıdan bakarsınız ama, Dışarıdan gördüğünüz şekliyle varmış gibi gözükür ama esasında o kişinin amacı ya da o kişilerin amaçları farklı farklı. Fakat tabi halk arasında meşhur olan kısım özellikle en fazla yaygın olan kısım halk derken tabi bizim Türkiye'de yaşayan insanları konuşacak olursak ya da Müslüman diğer Müslüman ülkelerindeki insanlardan bahsedecek olursak en fazla yaygın olan şudur. Amerler niyetlere göredir. Olacak kısadır. Ama devamı inna mali kuli mene ve ferman hizmet ferman kâr hizmeti ile ilâ Allah ve Rasûlü Hic şeklinde uzun uzadıya yaygın olan bir rivayet değildir. Yani bu anlamda en fazla yaygın olan kısmı en baştaki inlemet <gülüyor> amal ameller niyetlere göredir. Peki bunun hadis olup olmadığı noktasında mesela nasıl bir yol takip etmiş? Diyor ki Rabâhu es Şeyhân Şimdi Han dediğine göre başlangıçta ne anlamamız gerekiyor? Buhari ve Müslim. Kimden nakletmiş? An Ömer bin Hattab. Yani Ömer bin Hattab'dan, yani Hazreti Ömer'den naklen bu rivayetin yer aldığını gösteriyor. Ve keza aynı şekilde yani sadece Buhari ve Müslim değil, ve keza Ravahu Rawaḥu yine bu rivayeti min asal kitabil muhtemet. Muhtemel ee, Yine muhtemel yani itibar edilen, güvenlen e, diğer e, sahih e, diğer kitaplardan da e, rivayetler edilmiş ki hatta Malik, Malik'e varınca kalır. Yani Malik'in kitabında da e, bu ifade yer almaktadır. Yani, İnne bin niyat hadisi, İmam Malik'in kitabında da zikredilmektedir. Şimdi burada ufak bir bilgi var. Tabi bizim için önemli olan sadece bir rivayetin hangi kaynakta geçtiğini ya da ne olup olmadığını öğrenmek değil. Aynı zamanda da hangi kaynaklarda da hangi şekliyle yer aldığını da aynı zamanda öğrenmektir. En azından Acroni bu tür bilgilerde derlemiş, toplamış, bir araya e getirmiş ve okuyucunun istifadesine sunmuştur. Diyor ki, lakin mesela şu andaki elinizdeki Yahya bin Yahya gerçi e, o zaten Yahya bin Yahya'nın e, rivayetinden yani onun üstasından nakledilen kitaba baktığınız zaman onu göremeyebilirsiniz. Ancak bu neredeymiş? Lakin fi'i kayrul Bakavli Dehye yani İmam Malik bunu esasında e, İmam Malik bunu denediğine göre e, muvattan dışında kaydetmiştir. Peki bundan kasıt ne? Bakavli İbn Dehye. İbn Malik işte İbn Dehye'nin Dehye'sini e, Ali dediğine göre inne Maliken Rabahu fi Muvattahi diyor. Ancak bununla beraber İmam Malik e, bu rivayeti Muvatta'dan da zikretmiştir diyor. Ve huwa fi zalika al-muhaddisun. Lakin qali al-Hafiz Suyuti fi ancak suyoti Hafız Suyun İmam Suyuti eee olan es yazmış e, şerhinde ennehu mevcudun fi'l-Muvatta' Diyor ki İmam Süveyti bu hadis İmam Malik'in muattan da mevcuttur. Ancak hangi tarikle gelen, daha doğrusu hangi öğrencisi vasıtasıyla gelen e, muattasında mevcuttur. Min rivayet Muhim el Hasan, Muhammed bin Hasan el Şeybani'nin, yani sahibi Hanife, Ebu Hanife, Ebu Hanifenin öğrencisi olan, Ebu Hanifenin aynı zamanda öğrencisi olan İmam Muhammed'den gelen İmam Muhammed biliyorsunuz, aynı zamanda da İmam Malik'in de. Öğrencilerindendir. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığı zaman da, o tarihten geldiği zaman da bu rivayet yer almıştır. Zalikhi es min muatta ve rahman min fi ta'rifu diye devam ediyor. Rawayh al fi an fi Şimdi burada en önemli bir bilgi verelim. Mesela bu rivayet. Bu rivayeti e, Buhari diyor ki Rabahu'l Buhari sahihinde Buhari bu rivayeti sahihinde Hazreti Ömer'den fi'l seb'ati mevadaa yedi farklı yerde zikretmiştir. Belfazın yani farklı lafızlarla farklı lafızlarla e, Buhari bu hadisin sahihinde e, farklı yerlerde zikretmiştir. Ve bunda özellikle e, Fezul e, Cari'de bir şeyler sahih buharisini eserinde de bunu farklı e, is, ifadeleri zikrediyor. Mesela inna amal bin niya. Mesela bakınız inna amal bin niya. Burada niyet diye geçiyor, burada niyet diye geçiyor. Ve innellik kulli imrin manevar. Tamamen kendisi diyor. Aynı şekilde e, devam ediyor. Mesela de kibahazihi rivayet leyset fi sahihay. Belharraja ha İbnül Jarur. Bil münteqa min tarifi Yahya bin Said tarzında çok fazla ayrıntısına girmeyelim. sizler farklı farklı rivayetlerin hangi şekillerde nakledildiğini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet buradan gördüğümüz gibi İnnem-i bin Niyat hadisi halk arasında meşhur olan bir hadistir. Hangi tarihte hangi e, lafıza gelse gelsin ameller niyetlere göredir anlamındaki rivayet. Esasına baktığımız zaman bunun tek bir tarihi vardır. Yani e, tek bir tarikten gelmiştir. Yani sahabe, tabi, tabi, tabi şeklinde e, naklediliyor. Yani tek sahabilirde oluşuyor? Ama bakıyorsunuz ki halk arasında oldukça meşhur bir rivayettir. Peki Acun'un burada ne yapmış? Yine derle, e, derlemesinden bu rivayeti kimin e, hangi kitaplarda nasıl bir şekilde kaydettiğini ya da bu konudaki ihtilaf varsa bu konuda ilgili ayrıntılı bilgileri okuyucusuyla paylaşmıştır. Elbette yani uydurma ise uydurmadır. Yani uydurma işin mevzu yani eğer hadisse zaten öncelikle hadis olup olmadığına bakıyor. Hadisse hadis olduğunu söylüyor. Hadisse ise ya da e, mevzuat kitapları içerisinde onun mevzu olduğu ifade edilmesi onun naklediyor. Gerekçesini söylüyor ve nihayetinde de e, ya bu ya senetten kaynaklanabilir bunu e, inşallah haftaya göreceğiz. Ya bu senetten kaynaklanabilir ya da e, metinden kaynaklanabilir. Bunun da gençesini e, belirtiyor. Evet. Mesela halk arasında meşhur olduğu ifade edilen bir başka rivayet, ayet. Atâ bâbel cenneti yamal kıyameti Fes tüfti fe yagul hazim fen ente Diyor ki kıyamet gününde cennetin kapısına varırım ben. E, ve e, e, kapıyı açarım fequlul hazin. Yani açmak için varım. Fequlul hazin bekçi bekçiler ki diyor Menente, Sen kimsin? Fequlul Muhammed ben Muhammed'im. Fequlul bir ker en en Senden önce bunu hiçbir kimseye açmamam bana emredildi. Demek suretiyle halk arasında meşhur olan böyle bir rivayet vermiş. Burada baktığımız zaman Rah'ı Ahmet ve Müslim ve Abd Ab bin Hümeyt Han Enes. Dolayısıyla bu, bunun bir hadis olduğu halk arasında meşhur olmakla beraber tam halk arasında meşhurdur ama aynı zamanda nedir? Bir rivayettir. Yani hadistir. Ve hadisin geçtiği kaynağı Revahu Ahmet ve Müslüm ve Abd bin Hümeyd. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'de, Müslüm'de ve Abd, Abd bin Hümeyd'in e, Müstedin'de bu rivayet yer almıştı. Kimden? Kaynağını gösteriyor. Yani sahabi ravisini gösteriyor. An Enes'in. Evet, işte bir iki kaynağı da şey, e, rivayete. Biraz önceki oldukça uzun bir e, rivayet. Daha doğrusu halk arasında meşhur olan bir rivayet. Şimdi halk arasında meşhur olan bir rivayet var. Mesela nedir? E, en fazla şey şu kısımdır esasında. Eğer e, utanmazsan dilediğini yap. E, rivayetin daha doğrusu halk arasında meşhur olan rivayetin aslına baktığımız zaman da Ahirüme etreken meğaz nicela yani ilk peygamberlik Keramından beri insanların ulaştığı son nokta nedir? İzalem tesahi utanmadığın takdirde haya etmediğin sürece tesna maşitte dilediğini yap. Peki mesela bu nedir? Bu bir hadis midir? Halk arasında meşhurdur ama bu hadis midir, değil midir? Ya da ne bunun kaynağı nerededir? rivayet kitaplarında ya da hadis kitaplarında ya da tabakat kitaplarında ya da tarih kitaplarında bunun bir yeri var mıdır? Rabahu İbn Asakir, An Mesud el-Bedri'den ve keza Rabahu anhu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud İbn Mace, yine Ahmet bin Hanbel Huzeyfe'den nakledilen bir rivayet. Şimdi buraya da baktığımız zaman İbn Mesud'dan gelen bir rivayetin olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Huzeyfe'den gelen. Lakin bir lafzı İne minma azık el maşikte, burada sadece ine minma ifadesi var. Burada ise ne vardır? Ahir minazık şeklinde geçiyor. Dolayısıyla sadece ufak bir lafız değişikliğinden dolayı tıvayet neredeymiş? Baraahu al Bukhari an Ibn Masud al Bedi'i, efsa hâvilâi, lakim bi iskât lafız Lafızda hangisi yokmuş? El Ula ifadesi söz konusu değilmiş ki tarifu şeklinde yukarıda bulunuyor. Meselâ akhiru ma tekel ma bihi İbrahim aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın konuştuğu son kelimedir. Ne zaman hâne hâne uluqiyâ finnâli. Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselam. Ateşe atıldığı zaman Son söylediği söz nedir? Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir şeklindeki bunun da bir söz olduğunu söylüyor. Halk arasında meşhurmuş demek ki. Derlem toplu yani niye göre? El makasidü'l hasene'deki sıralamaya göre. Şimdi burada da diyor ki Ravahu el Hatib el Ba'dadi. Hatib el Ba'dadi biliyorsunuz değil mi? Hatip el-Bağdadi, evet, bir senedin, bir senedin daifin, an-ebi-hureyeti, Ebu Hureyden naklen, Ebu Hureyden naklen, e, bu hadisin e, senedinin zayıf olduğunu söylüyor. Makale-el-Hatip, aynı zamanda garibin ifadesini kullanmış, ve'l-mahfuzu ibni yani mahfuz olan nedir? E, mevku efendidir yani Hazreti Peygamber'e izafe edilmiş şekilde değil. Vesayet fi harfi lehli mehmele Hasbi Allahu ve ni'mel vekil meal aleyhi bir eee Dolayısıyla Hasbi Allahu ve ni'mel vekil ifadesinin yani e, noktasız ha eee geleceğini belirtiyor. Akhirü e, yine bir başka rivayet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 Cennet ehli el haber ül ismini vermişler. rabah El-Katib fi rivat Malik an bin Ömer radıyallahu anhuma ve fi rivayeti an bin Ömer refa'ahu bi lafzi inne ahiren men cennete raclum min cüheyne yukallahu cüheyne El-Hadis Rabah-ı Dar-ı Kutni yine dar Kutni de bu rivayeti almış fi qaribi Malik ziyade fi ahiri ve hiye seluhu Halbuki, diğerlerinin de kalanları da yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın aynı zamanda yarın çıkacak olan yarın yarın geliyor. yarın yarın yarın tıp yarın yarın sonu neymiş? yarın yarın yarın yarın Şimdi kendini olduğunu söylemiyorum. Gale filası denildiği zaman şimdi burada asıldan maksat neydi? Evet dikkat ederseniz bakın hemen aşağıda buzlu elmakasıt Peki nedir bu erkeği kelimesini biliyor musunuz? Öğrenizdeki Metin, Metin'e önce de hiç bakmadınız mı? Bakmıyor musunuz? Evet anlamını bekliyorum. Başka var mı? Farklı bir anlamı. Hadi bakalım bak 39, 39 kişi var. Mübarekler hiç mi merak et? Daha doğrusu tabii söyleyeceklerim hani ya, yarası olan gocansın diye bakanlar ya da en azından şöyle bir bakıp gelenler için de ilerlerdi. Ama en azından e, e, hiç olmazsa önümüze hazin metinler var, önceden geliyor. Biraz da buna bakmakta fayda var, değil mi? Yani sürekli armut piş ağzına düş herhalde olmaması gerekir. Hala filan, ve minkeler Dolayısıyla şimdi bu e, yani Sekâbi Maqâsûr Hasan isimli eserinde. İnsanlardan bir kısmının sözü olduğundan bahsediyor. Ne dolayısı bir hadisi dolayısıyla bunun bir hadis olmadığı ifade edilmiş. Ve muradı enhu, bazı enktai, turgul, şifa. Yani artık şifanın tüm kanalları bittikten sonra bu şekilde devam edilmiş. Bundan dolayı alimlerin çoğu nihayetinde en son bu noktaya dayanmış. Yani buna hamdetmiş daha doğrusu. Ben Halimeci hani hani keyl Ala Maiza Ricte Şifa yani şifayı bu noktasına açısından yani kaynağı olarak biz yol olarak görmüş. Kayl Kari peki neymiş bu? Bakınız burada Kalel Kari diyor. Kim bu? Evet. Ali el Kari, Ali el Kari'nin neresinde geçiyor? Mesela Muzoatihi el Kupra, yani Muzoatin Kupra isimli eserinde bu rivayetin e, Muzoattan olduğunu söylüyor. Ben meşhur Kemal Kari el Askalani piemsiyeti laarab. Dolayısıyla bu rivayetin e, ne olduğu ifade ediliyor. Arap arasında yaygın olan yani meşhur olan bir söz olduğu ifade edilmiş oluyor. 8. ne olur baktığımız zaman öyle tipi cevap mülkelerin zaten bunu biliyorsunuz. Ee, bana e, az sözle çok şey ifade etme anlamı veriliyor. Ben size soruyorum cevabını nasıl bulacaksınız? Yani bana bana sormayın. Bana sormadıkken siz baktınız mı? Yani bakacaksınız onu sonra Evet. E, yine burada cevam-ı kelim yani cevam-ı Kerim verildi. Şeklinde meşru olan sözde çok verildi. İfadesinin nerede geçtiğini söylüyor. Revahu el askeri fil emsal hancafer bin muhammed an-nebihi mürselen bir hazel lafzı. Yine burada da e, zayıf bir senetle e, bu ifadenin nakledildiğini söylemiş oluyor. İlahi senedin yine senedin senetsiz olarak ikna bastan ama merfu olarak yolda <gülüyor> yitü cevabını kelime vaktasarali el iktisara yani şu ifade vaktasarali el iktisarın ifadesi bu kaynaklarda geçtiğini söylüyor. Evet, bundan sonra birkaç tane rivayet daha var. Bunlara bakarsınız. Yani yöntem itibariyle yöntem olarak baktığımız zaman genellikle bu ilgili mesela kâlefik temiz demiş. Mesela afetül kizbi kez ennisiyan nedir? Yalanın Afeti unutmaktır. Mesela Kalefite mıyız? Temiz, temiz dedi. İptin teba. Evredehu jammin al fas himsan nafatiyim. Bir senedin fihi dağın. Yani pek çok Musanif e, türü eserlerde bu rivayet nakdedilmiş ama zayıf bir senet, zayıf ve muqatı bir senette. Kalefir asıl dedi. Hakeza yine sıhabilmi kasr hasesinde. el ve mi? Anali merfu'n bi lafzi afatul hadis ilkiz afatul ilmi en-nisyan. mana. Ancak diyor eee Hazreti izafe edilmesi zayıftır ancak manası sayıdır şeklinde bu trifazlı rastlarsınız. Tabii ki ne sahiptir? Yani nedir? Yalanın afeti, nedir? Gerçeği unutmaktır. Buradaki sahih kelimesi yani sahihun mana derken buradaki kasıt e, hadis sılahında kullanılan, hadis sılahından kullanılan sahih anlamında değil. Tekrar bunun altını çizmeye söylüyorum. Lakinnahu sahihul mana ifadesi Hadis ıslahına kullanılan sahih karşılığı değildir. Tamam? Mı? Sakın karıştırmıyorsunuz. Peki Ravih Eddarimi mesela bakın Ravih Eddarimi ve'l-Askari an el-Amesh merfu'an mudalan el-mürselen. olduğunu biliyorsunuz. Mürselin olduğunu biliyorsunuz. Afetül mesela burada Afetül ilmi en-nisyan. İlmin sonu, ilmin en kötüsü nedir? E, nihai berbat olduğu e, nokta afeti misyandır şeklinde e, geçmeklermiş. Peki dua onun kaybolması nedir? Yani ilmin kaybolması nedir? Entuadesi biri kairu ehili, yani ehil olmayan birisi tarafından onun aktarılması, nakledilmesi anlamına geliyor. Evet, bu şekilde civayette yer almıştır. Yani usul bu. Bu şekilde naklediliyor. Mesela Al-Kur'an, Al-Allah Şevâhu El-Hatib Fi, fi Ruvâti Malik an -imes. demiş. Gâle fil Mîzân Burada mizan kelimesi geçiyor. Ali muhammed Kül-Takîn Hale-i suyyeti la-arifuhu demiş. Bilmediğini söylüyor. Mesela amin kelimesi e, Hatem-i Rabbil Alemin Rab olan, e, Alemler'in Rabbinin e, sondur. Ala lisan-i ibadihil müminin. Mümin kullanın lisanında nedir? Sondur. Rabbil Aleminin sondur. Şimdi hanımız Elhamdülillahi Rabbil Alemin var ya Fatiha'nın sonudur. Hani nokta. Değil mi? O da bitiyor. Fakat amin Hatem Rabbil Alemin ala lisan-ı ibadehi bu şekildeymiş. Fawahi İbn-i Adi ve Taberani fi duayı an Ebi Hureyete Ramazı ve Fili Camii'li Zahir Yani şu bu ifade İbn-i ve Taberani tarafından Ebu Hüreden nakledilen e, bir rivayet olarak naklediliyor. Suyetiye de yani zayıf, zayıf olduğunu belirtmiş. Mesela Ayetül Kürsi Rub'ul Kur'an. Mesela Ayet-i Kürsi bizim Ayet-i Kürsi'yimiz nedir? Kur'an'ın dörtte biridir. Tal'a <gülüyor> suyeti fil cami ayni. İki camiinde de, cami-i sahibi cami-i kebirinde de bu rivayeti nakletmiş. Ravahu Ebu Şeyh fil sevab enes. Enes'ten nakletmiş. Rameza fil seyir ve hasenihi. Burada da suyeti camiinde cami-i saray ve cami-i e, hasen olarak zikretmiş. Ayet-i min kitabı Teala Allah'ın kitabından bir ayet hayr min Muhammed min Muhammed'in valihi. Muhammed ve e, alinden, ailesinden daha üstün, daha hayırlıdır şeklinde bir rivayetin olduğunu belirtiyor. Yani rivayetlerken şey itibariyle yaygın olması itibariyle Gale, gale fil asıl Sehavi e, Nugasül Hasenesi'nin eserinde demiş ki Lamegf aleyhi Yani ben böyle bir şey rastlamadım. Biliyorum. Keşehi min gabbi. Benden önceki e, müellifler gibi yani hocalar gibi ben rastlamadım. Ancak diyor benden önceki işte bazı talebelerde e, bu tür ifadelere e, rastlandı ifade edilmiş. Tabii bunun eee aslı olmadı zaten belli. En evet sevgili öğrenciler, e, yani şimdi esasında e, keşif kafayı mümkün malzeme ne kadar çok kullanırsanız dediğim gibi mesela ben arefe nefse ve fakat rabbo, mesela buna bakın. Ya da e, en fazla yaygın olan bunlardan bir tanesi. Rabb nefsini bilen, nefsini o fakat arafı, Rabbim, nefsini bilen Rabbini bilir rivayeti. Ya da kütük Kenze mafiyen, yani en, en çok tasavvuf cenahında, ya da e, tarikat cenahında çok fazla yaygın olan ben gizli bir hazinedim şeklindeki rivayetin, nerede hangi kaynaklarda daha doğrusu hangi kitaplarda hangi eserlerde geçtiği Yada levlâkî levlâkî demen halatul eflaq. Herkese yazdığınız gibi. Baktığınız zaman bunun e, aslında olup olmadığı ya da ya da bir başka şey bana hafız ala ümmeti el bayine hadisem. Yani kim ümmetinden 40 hadis ezberlerse işte kıyamet gününde işte e, ben onun şefaatci olurum. Ya da şöyle şöyle olurum şeklindeki e, rivayetin rivayetin halk arasında meşhur olan bir rivayettir bu. Gerçekten kaynakları nedir ne bildiğimdir. Şöyle bir bakın. Dediğim gibi e, PDF'leri de var. PDF'si yoksa kütüphanelere gittiğiniz zaman bir bakın. Mesela man Hafsa Ala Ümmeti Erbayne mahfiyen gibi e, böyle aklınıza gelebilecek olan ya da duyduğunuz rivayetlerin gerçekten hadis olup olmadığını, hadis ise hangi kaynaklarda geçtiğini, hangi senette zikredildiğini yani hangi sahibi arabiden kaydedildiğini tespitini yaparsınız, ee, en azından e, bu konuda başlangıç noktasında bir, e, size bir ipucu vermiş olur. Evet isterseniz burada şöyle 10 dakika ara verelim. Daha sonra e, 12. E, haftadan e, inşallah devam ederiz.